Alhamdulillah, lütfühanna lühaza, ma Allah. Ma tevfiqi ve atcami, la bilahe, lütfuji ve ve atcami, la ve atcami, la bilahe. Lütfuji ve atcami, la bilahe. Lütfuji ve atcami, la bilahe. salli alayhi atcami, la bilahe. Lütfuji ve atcami, la bilahe. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم امراء يأخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود رضي الله عنه فكيف أصنعه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 Efendim yaşamakta olduğumuz alametler. Bunlardan efendim evvelcede ciklettiğimiz üzere bir tanesi de neydi? En yusadık el bu ve yu kaddibu sadiku ve el khainu ve el Hakikaten yaşıyoruz. Mesela bir misal gelişti bu hafta. Doğrular. Yalancı çıkarılacak Yalancılar Doğru kabul edilecek Hainlere Güven tazelenecek Güvenilir adamlar Hain ilan edilecek Daha evvel söylemiştim bunu Hatırlıyorsanız Şimdi Mesela Buna bir misal olarak Bu hafta Bir haber çıkarttılar Benim hakkımda Böyle bir kuyruklu yalanı uydurma, yani oturup senaryo çizmek lazım. Fakat bu millet kime inanır? Gazete yazıyor der ya. Halbuki bir şeyin yalan olduğunu, ispat için gazete yazıyor demek yeter. Ama bizim millet onu tasdik aracı kullanır. Ben mi uyduruyorum diyor. Gazete yazıyor. E gazete Allah'tan vahiy mi geldi canım? Gazete uyduruyor işte. Mesela Şimdi bu yalancılar tasdik edilir. Millet okuduğu zaman ona inanır. Bir adam yok böyle bir şey dese sen mi iyi biliyorsun canım der adam boşuna mı yazdı buraya bunu? Doğru söyleyeni yalancı ilan eder. Hiç güvenilecek adam mıdır bunlar? Böyle masa başı haberler, böyle uydurma haberler efendim yaparlar. Bunlara insanlar ne yapar? Güvenir değil mi? Bunların yazılarıyla hükümetler düşer değil mi? Bunların uydurmalarıyla değil mi efendim? Ne insanlar suçlu ilan edilir, ne suçlular efendim suçsuz gösterilir. Ya bunlar yapmıyor mu bunu. Bu da kıyamet alametlerinin orta alametlerinden. He, hala yaşıyoruz. Bir misal, efendim. Neymiş efendim? Cüppele Hoca işte. Resmimde koymuşlar işte benim işte o mazisini de oraya eklerler. 6 ay evvel rüya görmüşüm ben. Benim haberim yok. Fare rüyasında deve olmuş. Haberi yok yani. Uyanmış bir şey hatırlamıyorum. Aynen yazıyor. Dün ben gazeteyi dün görüyorum diyor. 6 ay evvel diyor rüya görmüş. Akyazı'nın bir köyünde demiş ki burada 3 tane şehit yatıyor. Bunlara türbe yapın demişim. Adamlar 40 milyara türbe yapmışlar. Sonra orada tarihçiler falan demişler. Böyle bir şey burada yok. Sonra onlar tabutları açmışlar. Tabutlar boş çıkmış. Bak bak mevzuya bak. Haberiniz olsun sizi. Bir yerden duyarsınız siz de inanırsınız. Vallahi siz de inanırsınız. Sizden kim uğraşacak sonra? Esas sizde sıkıntı var zaten. Sokaktakiyle mevzu yok. Biz cemaatle uğraşıyoruz. Ondan sonra... Tabutlar boş çıkınca orayı yıkmışlar, türbeyi yıkmışlar, 40 milyar işte boşuna gitmiş. Ben emretmişim müritlerime. Ben ne zaman şeyh olmuşum da müritim olmuş. <gülüyor> ben daha mürit olamamışım ki. Allah bize Efendimizden el mürit etsin. Amin. Efendim, İsmailanın lideri, İsmailanın lideri. Ben ne zaman olmuşum? İsmailanın bir cemaatiyim. Allah ayırmasın. Amin. He, ancak. Yalanı kuyruklamışlar, yaldızlamışlar yazmışlar. Efendim şimdi. Yani bunu iki tane gazete yazdı. Bir de haber, haber bülteninde zaten veriyorsun bir saat haber. Bütün dünya sele gitmiş, dünya yanıyor. Yarısı uyduruk haber. Ya bir doğru haber mi bulamadınız sen bunu uyduruyorsun? Şimdi ben şunu diyorum, ya dedim. Şu gazetedeki bu haber benim aklı olmasa da üstünü altını başka yerleri okusam ben bile öbürlerine inanacağım. Nasıl ki bu yalan demek tümü yalan bunların ya. Biz de inanıyoruz. Hala inanıyoruz ya. Ben bile hala inanıyorum başka bir şey yazdıkları zaman. Ya inanmamak lazım ya. İşte yalancılar tasdik edilecek, doğrular yalancı çıkaracak. Hiç güvenilecek adam mı bunlar ya? Bunlar insanlardan güven alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Kıyamet alameti değil de nedir bu ya? Böyle bir yalanı yazıyorsun. Binlerce insana satıyorsun. Ve bu insanlar da efendim bunu doğru diye okuyor. Desen ki yanlıştır sen mi daha iyi biliyorsun diyor sana. Adam burada diyor tespit yapmış. E rüyayı gören ben. Böyle bir şey görmedim. Akyazının böyle bir köyüne hiç gitmedim. Oradan bir adama ben bir mezar yap buraya türbe yap diye bir şey demedim. Bu kadar olur mu yani? İşte görün bakın. Tabii arkasında başka kayeleri vardır. Onlar öyle yalan uydurduklarını bile bile ve kulune kedi fehum ya'lemun. Allah'a, dine, kitaba karşı yalanı uydururlar. Yalancı olduklarını da bilirler. Bile bile de bu iftiraları yaparlar. İmanı zayıf olan insanların kalbine bir şüphe sokarlar, doğru dürüst olan insanların da sesini keserler vesaire. Bunlar bir taşla kırk kuş vururlar hem de yani suya sabuna dokunmadan yapacaklarını yaparlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Allah'tan başka sığınacak yoktur Celle Celaluhu. allah Teala'dan başka sığınacak yok yalancıyla, iftiracıyla baş edebilir misin? Şimdi desen ki yok böyle bir şey diye mahkemeye versen tabii biz tek zip çektiriyoruz ama bak mesela mahkeme diyor ki dur bakalım şimdi. Demiyor ki yok böyle bir şey. ver diyecek ki bu böyle yazdı. Sen kim bu haberi yaptı falan. Gel bakalım buraya. E, sen nereden biliyorsun bunu? Ben diyeceğim böyle bir rüya görmedim böyle. Şey. O diyecek ki e, sen nereden biliyorsun? Biri bana dedi. Kim dedi? Şahit getir. Bilir kişi, bilmem ne. Uuu, uğraş Ondan sonra üç de şahit bulur. Ayrancının şahidi bozacı. Bir de şıracı ekler. Gelirler, hoca bize emretti derler. Bir de bakar üç kişi çıkar karşına. Biz derle bunun hatırına kırk milyar türbe yaptık. Onu da diyen de bulunur. Çünkü onlar kendileri onu da bulurlar. E sen yine tek kalırsın, Sen de cemaattan adam arasan yok böyle bir şey diye. Bizi cemaatta der ki, hoca efendi ben konudan haberdar değilim şimdi. Nasıl geleyim de şahitlik yapayım? Biz de şahit de bulamayız. Onun için iş karıştırma. Öyle mi? Timurtaş rahmetlinin değil mi? Bu hususta güzel bir sözü var. Mahkemeye gidiyorum diyor. Cemaatten biri de yalıyor beni. Rastladı hocam hocam öpüyorum, öpüyor öpüyor. Emre dersin, ne dersin, şudur budur ve cahire dedim ya o çok önemli bir şey değil şurada bir mahkemeye çağırdılar beni dedi. Bir iftira var hakkımda dedi. Bir şahit lazım. Buyurun gelir misin deyince Demin o ne dersen emre dersin öpen yalayan adam. Ya hocam çok acil bir işim var kusura bakma. Adamın başına gelen iş bize de farklısı gelecek değil. Hakikaten <gülüyor> öyle zaman oluyor ki şahit bile bulamıyorsun. Ya ne gereği var diyor. Ben hiç karışmayayım bu işe şeyi Ya ne gereği var diyeceksin ki bu adam böyle bir şey yapmamıştır. Bu böyle bir şey yok. O uyduruk yere hiç ben size anlatıyorum zaten katır yatır hikayesini. Önüne gelen yerde diyorum değil mi? Yatır diye katırı gömerler. Gidip ruhuna okursun. delili etmeyin, o olan türbenin aslını araştırın. Ben vaaz etmiyor size böyle rast gelen yere üç türbe yapın, beş türbe yapın der mi ya? Ne alakası var? O sonra rüya ile bu sabit olur mu ben? İşte bu. Onun için kıyamet alametleri tüm hızıyla devam ediyor. Allah yalancıların şerrinden muhafaza etsin. Allah yalancıların üzerine lanetini göndersin. lanet لَعْنَتَ اللّٰهَ kazibin. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım diyor Kur'an. Kur'an böyle, لَا لَعْنَتُ اللّٰهَ لَلْكَاذِب۪ينَ Yalancılara Allah'ın laneti yağsın. Allah belalar yağdırsın, lanetler yağdırsın. Kim yalan yapıyorsa, kim iftira yazıyorsa, kim insanları böyle haksız yere rahatsız ediyorsa Allah lanetiyle muamele etsin ne diyelim rahmet okuyacak halimiz yok Allah'tan daha merhametli değiliz Kur'an lanet okuyor da ben rahmet okursam Allah'a karşı gelmiş olurum çünkü yalancıya ne var lanet efendim bunlar bu laneti hak ettiler dünya ahirette bunlara bu yapıştı bundan evvel daha neler hekimler yapıştı ey ondan sonra ağzı boyunu yamulan bir hoca efendi var cinlere bakıyor ya dedi geldi birisi özel haberden gelmiş falan yamuldu diyor böyle ne oldu? hoca beni düzelt e kim yamulttu seni de ben düzelteyim sen sen ne yaptın sen dedim diyor kimin ahını aldın hele bir düşün düşün düşün cübbeli hocanın kasetlerini hep ben teslim ettim medyaya kendi itiraf ediyor hoca da dedi bunu seni hemen iyi biraz çek böyle kademeli iyileştirme var, ilacın dozu gibi anladın mı? çarpılmış daha geçen anlatıyor bizim hoca efendi yani bizim haberimiz yok tabi adam gel diyor ya sen kimin ahını aldın çünkü bu deşifreci programlar yaptığı için yaptın mı yalan dedim sen birine buldun belanı değil mi? ondan sonra belasını bulan buluyordu. da öbürüne ibret olmuyor o diyor ki o başka şeyden olmuştur rast geldi ne alakası var canım? O da öyle diyor. Hiç demiyor ki ben günahımdan sebep belamı buldum. Onu da diyen yok. Onu da anlayan yok. Allah Teala buyuruyor. Bütün peygamber gönderdiğimiz, vaz gönderdiğimiz toplumları mutlaka sıkıntılarla, belalarla yakalarız. Ve Mersel Nafikar yetiminin Lahzda ve Belki sızlanırlar, belki yola gelirler, belki Ya Rabbi, pişman olduk derler. Diye sıkıntı veririm, bela veririm, hastalık veririm, dert veririm, yani pay veririm. Ama onlar ne derler? Katma Biz böyle günah yaptık, yalan yaptık, iftira yaptık, haram işledik diye olmadı ki bu. Bizden nevel atalarımızın da başına böyle sıkıntılar ki? Bunlar doğal hadiseler yani. ''Bu benim günahımdan olmadı, rast geldi'' derler. Kur'an-ı Kerim aynen söylüyor. Adama diyor belasını veririm, adam yine der ki babama da olmuştu bu. Hiç demez ki benim günahımdan olmuştu bu. Demez. Allah günahlarımızı bize bildirsin. Günahımızı itiraf ettirsin. Günahlarımızdan özür dilemeyi, tevbe etmeyi nasip etsin. Efendim size de bu tabi kulağınıza küpe olsun. Aman yalan, aman yanlış haber Aman iftira, aman bir müslümana bir şey takmak Yapmadığı şeyi yaptı demek Çok büyük günah Allah muhafaza Yanarsınız Helak olursunuz Hele bu da bir hocaysa Bir de din adamıysa Bir alime ikram 70 peygambere ikram Bir alime ihanet yetmiş peygambere ihanet Allah muhafaza Ona göre katlarsınız Belanızı katlarsınız Aman Hafızlara alimlere Ehli Kur'an ehli cikir insanlara, ehli sünnet ve cemaat itikadında olanlara sakın haklarında aleylerinde bir şeyler katıştırmayın, uydurmayın, konuşulanlara da hemen kapılmayın. Efendim, Allah Teala şerlerinden muhafaza etsin, dua edelim. Şimdi kıyamet alamet, bitmez, kıyamet alameti biter mi? Kıyamete kadar devam edecek. Bu kıyamet alametlerinden, en mühimlerinden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Benden sonra başınıza yöneticiler geçecek. Namazı vaktinden geciktirecekler. Namazları işte Hacca Zalim yapardı bunu anlatmıştım size değil mi? Ta evvelce Hacca Zalim Cuma hutbesine çıkardı. Hutbede konuş konuş konuş konuş Cuma geçecek. Efendim Kimse korkudan bir şey diyemez. Ondan sonra iner. Cuma ikindi hepsini bir kıldırır. Hadi çık dışarı. Acayip işler. Hazreti Hasan'ı bastığı orada radıyallahu Allah bulunduğu bulunan insanlar o birkaç kere kalktı bağırdı çağırdı da yani tabi Allah Celle Celaluhu'nun efendim desteklediği kullar var. Kalplerini raptettiği ettiği. Onlar tabi her ortamda kalkıp çıkabilirler tabi. Fakat bu gibi tehlikeli ortamlarda da kelle gitmek var. Her alimin de kahve konuşması farz değil. Yani takiye olan yerde korku ve tehlike, endişe var candan. Böyle durumlar yaşadılar. Namazlar ne yapacaklar? Vaktinden tehir edecekler. O zaman tabi cumaları kimler kıldırıyordu? Yöneticiler. E, Cuma'yı yönetici kıldırdığı zaman başka bir yerde kılınmıyordu. E, tek yerde de kılındığı zaman sen öbür cami erken çıkar diye oraya gitme imkanın yok. Bu sefer ne yapıyorsun? Belli bir yerde toplanıp kılıyorsun bu sürede de hutbeden inmedikçe sen de namaza duramıyorsun yani zor bir iş bunlar kıyametten evvel olacak buyurulduğu gibi oldu efendim daha yakın zamanda Şemsettin Yeşil Hoca o da bir antika o et yemezde vaz edermiş ben katılmadım çocuk çocuğum tabi benim belki de yaşlı bir değil anlatırlar kadın erkek aynı safta kadın erkek karışık cumada ama öyle bir vaaz yapar ki milletin aklı gider. Öyle de hatip adam, Cumanın vakti geçer ikindiyle birleştirir. Öyle bir namaz kıldırırmış ettiyemezde. Bunu da efendim katılanlar var. Yaşlılardan buna katılanlar var. Evet. Allah taksiratını affetsin diyelim. Ömer Nasu Efendi onun vaazlık belgesini aldı. Hz. Muhabiyenin aleyhine konuştuğu için, sahabenin aleyhine konuştuğu için, Ömer Nasu Efendi müftüydü. Vaazlık belgesini aldı onu iptal etti fakat işte o da öyle bir adam yani namazları ne yaparlar vakitlerinden geciktirecekler efendim geciktirecekler derken tabii namazı son vaktinde kılacaklar demiyor. Yani orada son vaktine yakın kılmak geciktirmek sayılmaz. Namazı vaktinden atlatıyor. Anladınız mı yani kazaya bırakıyor vakit çıkıyor manasında bu ifade. Ve yuhdizunel bid'a bit atlar ihtiyaç edecekler. Bid'atların yani yeni ifadeyle tam karşılığı reformlar, yenilikler, dine katmalar, dinden olmayan şeyleri dine sokmalar yapacaklar efendim. Böyle bir zaman gelecek buyurdu. İbni Mesud Hazretleri Radiyallahu Anh buyurdu ki: "O zaman ne yapalım ya Resulullah?" Deyince Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buyurdu ki bir de bana nasıl yapacağını mı soruyorsun? Ne yapacaksın? La <gülüyor> taate limen asallah. Allah'a karşı gelene boyun eğmek yoktur. Yani kim efendim İslam'a karşı geliyor, Allah'a isyan ediyor, kim bir yanlış yapıyorsa ona boyun eğmek yoktur. Ha tabii bu boyun eğmek olmayınca bunun karşılığındaki yapılacak şekiller ve tavırlarda Hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Gücü yeten eliyle yoksa diliyle işte dilinden konuşamayacağı yerde kalbiyle yapılan şeratsızlığa, sünnetsizliğe bir ata karşı bir efendim e, hoşgörüsüzlük ve kerahat gösterisi yapılacak ki efendim burada insanın imanı selamet kalsın. Kendisi de ehli sünnet ve cemaat dairesinin içinde kalsın. Allah o daireden çıkmaktan muhafaza etsin. Amin. Şimdi yine hadis-i şerifte Ye'ti alen zaman insanlar üzerine bir zaman gelecek. sünneti. Sünnetim gitgide eskiyecek. Benim yolum gitgide ne olacak? Eskiyecek. Yani eskiyen bir eşya gibi burada istiare ve kinaye ile yani yıpranacak. Bu ne demektir? uyulanmayacak, yürürlükten kaldırılacak. Etetecen dedüvül bir daha bit at tazelenecek. Devamlı bir yeni uydurma, devamlı bir yeni uydurma. Ne adına? Din adına. Buraya dikkat. Çünkü araba çıktı, efendim. Araba, tren çıktı, uçak çıktı, helikopter çıktı. Bunlar bir yenilik. Rasulullahın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Yoktu diyerekten buna bitat diye karşı gelir miyiz? Gelmeyiz. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim tabii ki onun zamanında araba olsa tayyarı olsaydı o illa ben deveyle gideceğim demezdi. Öyle mi? Dolayısıyla ama bu ayrı bir konu. Ama herifin biri dedi ki hocanın biri Resulullah şimdi olsaydı o da pantolon giyerdi. Ulan serseri Pantolon dar giymek demektir. Dar pantolonu o zaman bulamadı mı aynı kumaşı dar da yapardı. Bu saçmalık haşa. Bu Rasulullah nedir iftira. Çünkü Rasulullah azam ne buyurdu? Dar giymekten, şekil belli etmekten, kadınlara benzemekten, erkekleri hep ne yaptı? Ne yetti? Dolayısıyla tabii insan hududunu belli eden namazda arkanda duranlar karşı bütün hatlarını dışarı çıkaran bir şey yasaklamış zaten. O zaman da o imkan yok muydu da yapmadı yani. Ne alakası var? Ha bu ayrı ama bu gibi tıptaki ilerlemeler Öyle mi? Efendim sanattaki ilerlemeler köprüler yapılmış, tünel yapılmış Bunlar din adına bunlara karşı gelinir mi? Gelinmez! Kuvvetin <gülüyor> Kafirlere karşı gücünüz yeten kuvveti Hazırlayın buyurulduğu zaman <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuvveti tefsir ederken ...güç hazırlayın ne demektir'i beyan buyururken... ...ok veya kılıç, süngü, mızrak, hançer buyurmadı. Ne buyurdu? Kuvvet atmaktır. Atmaktır. Neyi atmaktır? Hangi dönemdeysen onu atmaktır. Ha bugün atom çıktı. Şimdi atomdan beterini bulmuşlar. Neyse. Neticede nedir? Kuvvet her zaman için nedir? Atmaktır. Ama öyle bir buyurdu ki dünya sonuna kadar efendim durdukça mutlaka güç gösterisi neyle oluyor? Bir yerlere bir şeyleri atmakla oluyor. Ama Er-Ramyu demedi ki Ramyu Siham ok atmaktır. O ok atmaktır. Şimdi dolayısıyla teknolojideki gelişmeler efendim in, in, toplumlara güç veren aileye güç veren insana kuvvet kazandıran efendim, insana sağlık kazandıran bu gibi vasıtalardan istifade İslam'ın yasakladığı şeyler olmayıp teşvik ettiği, emrettiği ilerleyin buyurduğu hususlardır. Onun için bid'at konusunda neyi kayıt koyuyoruz? Din hususunda yenilik. Men ahdeze fi emrina hada ma leyse minhu fehuverraddün Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bizim bu din işimizde ne işimizde? Din işimizde, abdestimizde, kuşlümüzde, namazımızda, anladın? Hacımızda, zekatımızda, kadınımızın örtünmesinde, ticaretimizde, helalımızda, haramımızda. Bunlar din korusudur. Burada benim asr saadetimde bir delile dayanmayan, uygulaması bulunmayan, efendim, yenilik çıkartanın o ihdası, o i uydurması feverraddün merdüttür. Allah indinde değersizdir ve edilmiştir ve hükümsüzdür. Ve sahibi bu yüzden mesuldür ve günahkardır. Ve Allah'ın divandan kovulmuştur. Uzun uzun mana verebiliriz. Neticede bid'atlar yenil yenilenecek. Sünnetim eskiyecek. Çünkü sünnetle bid'at geceyle gündüz gibi zıttır. İkisinin bir arada buluşması düşünülemez. Az zıddâni la eştebâ. İki zıt bir arada bulunmaz. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen ittebâ yevmeydin sünneti sâre gariben ve bekiy O gün benim sünnetime uyanlar, gurbetteki gibi yalnız kalacak, tek başına efendim, sünnetimi yaşayacak. Allah bizi o gariplerden ayırmasın Celle Celaluhu o yalnız kalanlardan eylesin celle celalu. o azınlığa dahil eylesin ama çünkü orada ifade böyle garip kalacak yalnız kalacak tabi burada hepten e, tek bir kişi manasında olmasa da topluma göre dışlanacak genelden hariç kalacak yalnız kalacak bugün durum öyle midir öyledir. Yani sünnet-i seneyeye ittiba edeyim diyen bir insana hakikaten Müslüman camia bile ne yapıyor? Dışlıyor, yadırgıyor. Efendim bu nasıl iştir diyor, bunun zamanı mıdır diyor, bu böyle yaşanır mı diyor, böyle olur mu diyor. Ya. Durum bu. Efendim şu anda kadın erkek haremlik selamlık işi bile Müslüman camianın çoğunda kalkmıştır. Sen adama hanımını çıkartmadığın zaman... Veya ne bu bir yere davet edildiğinde kadın erkek beraber nasıl oturacağız? E onlar örtülü canım ne var? Ya örtülü olur mu bir sofrada falan? Olacağı hiçbir şey dediğin zaman amma da bassın diyor bunu. Namazlı abdest insanlar söylüyor. Ne kötü kalplisin ne fesat adamsın. Cık. Yalnız kalıyorsun. Bir insan İslam'ı yaşayayım diyor. Ailesi dışlıyor. Yakınları dışlıyor. İnsanların uydurduğu yollara uyanlar وَجَدَّ خَمْس۪يْنَ صَاحِبَنَ اَوَكْسَرُ 50'den fazla arkadaş bulurlar diyor. Hadis-i şerif ne güzel anlatmıştık. Aynı zaman değil mi? Bir bit'at uydurana uyan, bakarsın 50-100 kişi destekçi bulur. Ama bir sünnet seneye uyan, bakarsın herkes tarafından dışlanır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kıyamet alametlerini haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra zaten Hulefa-i Raşidi'den sonra diyelim Rıdvanullahi'l-i Mecmuin başladı bir evvelin bid'at e zaten evvela itikatta bid'at itikatta bid'at mutezilesi, cebriyesi şia mezhebi en evvel çıkan e, inanç bid'atları yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin inancı dışında inançlar ihtiyaç edilir. Ondan sonra tabi amel bidatları bunu takip etti ve böylece iş çığırından çıktı. Onun için her yüz senenin başında bir müceddit gelerek o müceddit ne yaptı? Bu eskiyen sünneti bir daha bir yamadı, bir tazeledi bir parlattı, bir ihya faaliyeti başlattı. Her yüz senenin başında. Bin senenin başında İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Hazretleri gelerek ne büyük bir tecdit yaptı efendim. Hala onun bin senelik döneminde devam ediyoruz. Allah hümmetlerin üzerimize daim eylesin. Ondan sonra işte yu, her yüz senenin başında bir müceddit. Bu yüz senenin başında Efendi Hazretlerimiz gibi bir zat işte ve 15. asrını ilk çeyreğinde aramızda bulunuyor. Allah Teala başımıza eksik etmesin. Böyle insanlarla ne oldu? İşte unutulan sünnetler, terk edilen sünnetler Yaşanma başlandı ve böylece bir cemaat Bir filiz yeniden Bitti derken Bitirdik derken Bunlar da canlanamaz derken Daha sünnet, münnet, ümmet kalmaz derken Allah Teala yeniden bir gençlik yarattı elhamdülillah e, Yeniden bir cemaatler var Allah Teala sayılarını artırsın Yani sünnet seneye merak eden sünnet yapmak isteyen, bid'attan kaçmak isteyen en azından bu azimde insanlar türedi elhamdülillah. Bu büyük bir berekettir. Allah Teala ve Tegüddüs bizi de bu hizmette vesile eylesin. Bizim zamanımızda sünnetleri yaşatmayı, bid'atları öldürmeyi nasip eylesin. Şimdi, bu bid'at konusu ne dedik? Evvela inançta başladı. Bu 72 fırka buyurulan. Ümmetim, şe defteru Ümmetim kaç fırkaya ayrılacak? 73'e. Kullun fil illa waide. Biri müstesna hepsi cehennemdedir. Demek ne kaldı cehennemde? 72. Bu 72'nin hepsinin inancında ne var? Bid'at var. Tek fırkanın adı ne? Ehli sünnet ve cemaat. Ne deme gel sünnet? Rasulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabenin inandığı gibi hümme الذين على اماننا عليه ينضى bugün ben ve sahabem neye inanıyorsak o gün aynısına inananlar dünyanın sonunda da gelseler bu cemaata dahildirler. Bu cemaatin inancına dahildirler. Elhamdülillah biz onlardanız. Kendini elhisne zannedip elhisne dışına kaymış da çok sapık vardır. Kendini elhisne ismi takmakla da olunmuyor. Ama bir takım neler vardır. Efendim, şartlar vardır, inançlar vardır, esaslar vardır. Biz bu esaslara inananlardanız elhamdülillah. Ama bugün de eli sünnet geçinen fakat bu esasları zedeleyen insanlar mevcuttur. Nitekim efendim ben eli sünnet deyip de hadisleri inkar edenler vardır. Değil mi? Kendisine eli sünnet efendim lakabı takan veyahut eli sünnet dışısın dediğin zaman da nasıl dersin bana diyen ona bakarsan adam Kur'an inkar ediyor, kavursun dediği için mahkemeye veriyor. Bu öyle zamanda değil miyiz? Öyle şey olur mu diyor, ben ben senden iyi Müslümanım diyor. E şu ayeti diyorsun, o ayet diyor, hüküm geçmiştir. Bu ayetin zamanı geçmiştir diyor. Bundan amel edilmez diyor, veyahutta bu zamanda boğulur bu mu diyor, ondan sonra da yahu sen nasıl adamsın, ölsen cenazen kılınmaz, Müslüman mezarına gömülecek durumda değilsin, dediğim vakitte, sen ne demek istiyorsun diyor, ben sabah namazında kıldım, şimdi abdestliyim diyor. Durum bu ha yani kendini Müslüman zanneden gavur yok mu bunun gibi eli sünnet zanneden sapık yok mu çok Onun için eli sünnet adını takmakla eli sünnet olunmuyor eli sünnet neye inanmış onu bilmek ve ona aynen inanmakla oluyor Onun için ben bunu çok anlatıyorum size fakat mesela şu şu asırda şu andaki en güncel konulardan birisi nedir? İtikad ile ilgili bir misal vereceğim size. Bunları ben baş edemem yani. itikat bidatı yani bütün sapık fırkaların tüm inançlarını anlatmak lazım gelir. E bunu da anlatmakla baş edecek bir iki ders yetmez buna. Muhtezilenin sapık fikirleri, Şia'nın sapık fikirleri, Cebriyen sapık fikirleri. Tefsirimizin 12. cildi çıktı ya. 12. ciltte bu hususta... Zannediyorum innellezine farraqu dine Enam suresinin son sayfası yani bu cildin de son sayfasında dinlerini parça parça yapanlar şia şia gruplara ayrılanlar lesteminu fi şey habibim senin onlarla hiçbir alakan yoktur onlar senin yolunda değildir ayeti var. Bu ayette bu parçalanmaları anlattık. Ruhulgan tefsirimizde başlıca yazdık. Mutezile'nin başlıca sebebi giriş şunun şöyle bunun böyle fırkaları Başlıca. Çünkü içine girdiğin zaman şia kaça ayrılıyor? 23-24'e ayrılıyor. mutezile şu kadara. Müşebbe bu kadara. Yani sapıklığın sonu yok. Onun için allah Teala ne buyuruyor? Ben, ben. Habibim sen söyle ki benim dost doğru yolum bir tanedir. Fettebi'u siz bu yola uyun. Ve la tettebi'u sübün. Sakın yollara uymayın. Yollar çoktur. Fetteferrak mebukum a'insebilih. Sonra sizi Allah'ın bir olan yolundan Ayırırlar. Yollara uymayın, yola uyun. Yol bir, yollar çok. Aynı ayet-i buyurulduğu üzere. Allah Teala e, karanlıklardan nura çıkarıyor. Nur bir, karanlıklar çok. Kafirler ne yapıyor? Nurdan karanlıklara çıkarıyor. Çünkü karanlıklar inanç bozuklukları kadar karanlık var. Ama nur Allah'ın hak yoludur. Nurdan ibaret Celle Celal. Bu yüzdendir ki Efendim, ilminizi geliştirin. Bu konuları araştırın. Anlar, anlamaz bazı sapık fikirler size de ne yapabilir? İşleye bilir. Herkes eline kalemi alan, çala kalem, kitap yazıyor. Bir de adam bana ne diyor biliyor musun? Senin gibi kitabı diyor bana, herkes yazar diyor. Niye dedim? O kadar kaynak vermişsin diyor. Hahaha. <gülüyor> Niye? Besele diyor. Benim gibi yazmak. Ben kaynaksız diyor. Gece oturdum diyorsa, Sabaha kadar yazdım diyor be. Uydurdum desene şuna. Adam bir de beni beğenmiyor. Ben o kadar kaynak vermişim de itibarım yok. Niye? Kaynaksız konuşacaksın. Desteksiz atacaksın diyor. Vah sapık. Vaaay. İradeye girmiş. Kudrete girmiş. Mürciyeye girmiş. Müşebbeye girmiş. Ne onun adı efendim? Cebriyeye girmiş. Çık yani girmediği bataklık yok. Çıkamamış içinden ondan sonra suçu Allah'a yüklemiş. Haşa Allah yazmasa ben diyorum içki içmezdim, kumar oynamazdım, mecburum. Derken kendi sütten çıkmış ak kaşık gibi böyle bir günahsız gibi duruyor. Bir de namaz epeki niye namaz kılıyorsun? E bana yazdı diyor onun için kılıyorum diyor. E buna buna yazmadı onun için kılmıyor. E o cennete var, cehenneme ne var. Hiçbir teklif kalmadı ya. Bunu yazar işte adam. Bunun kitabı kaç satıyor? Biz size bir kitap söylüyoruz, 3-5 tane gitmiyor. Hakkın müşterisi az olur, batılın müşterisi çok olur. Batılın sesi gür çıkar. Batıl köpük gibidir, suyun üstüne çıkar. de bu cüfa. Ama köpük gibi sonunda bir anda pıt atar, Bereketi? olmaz. Ve memaenfe'u'n nas bizim yazdığımız ehli sünnet eserleri insanlara fayda veren hak fehemkuzu fil ard kalıcıdır. O batıllar devresini tamamlar, söner. Bundan birkaç sene sonra o batılların çoğuun ne adı kalır ne sanı kalır ama ehli sünneti müdafaa edenler kıyamete kadar baki kalır. İşte İmam Rabban'dan bahsediyoruz. Değil mi efendim? İşte bahsediyoruz. ı Aksimet'den bahsediyoruz, İmam Maturidi'den bahsediyoruz, Amazan ve bu Hanif'den. bunlar bin sene, kaç yüz sene evvelki insanlar kaldılar mı? Kaldılar ama o sapıkların hiçbiri kaldılar mı? Kalmadılar. Fitneyi saldılar fakat bu yeni gelenler onların adını bile yaşatmadılar çünkü neden? Adam diyor ki ne başkasına yaşatayım diyor. O bu işi uydurduysa da diyor ben kendime mal edeyim diyor. Birkaç sene de benim adım sürsen. <gülüyor> Hak öyle değil ki. Hak diyor İmam Maturidi böyle dedi. bu Hanife böyle dedi. Kaynak veriyor. Kaynak vermek zorunda. Değil mi efendim? O zaman geçmişini ne yapıyor? Yaşatıyor. Geçmişini inkar etmiyor ama bunlar ne yapıyor? Bu, bu sapıklarda bir yerlerden alıyor ama intihal yapıyor, çalıntı yapıyor, alıntı yapıyor. Efendim kendim uydurdum, kendim buluş yaptım gibi millete Yutturuyor. Millette ne görüşleri var adamın zannediyor. Ama ne görüşü var? Hiçbir şey yok. Onun için bid'at, reform dine katılan inanç bakımından ve amel bakımından olmak üzere iki bölümde değerlendirilir. Şimdi inanç bakımından olan bid'at insanı ne yapar? Ehli sünnetin dışına çıkarır Allah muhafaza buyursun şimdi bizimse yazdığımız itikat risalesinde işte mesela ne yazar şunlara şunlara şunlara inanmak ehli sünnetin nesidir alametlerindendir tamam ama bunun detayına girdiğin zaman hiçbir kitap bunu bir ciltlen iki ciltlen baş olmaz ehli sünnetin bir efendim ölçüsü vardı imam-ı rabbadi kutusesi ruhu bunu beyan ediyor ne diyor muhbiri sadık kim o Doğru haber veren... ...Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazretleri. Ne haber verdiyse... ...kıyamet alametleriyle alakalı diyor... ...mektubatta. Ne diyor kıyamet alametleri? Güneş batıdan doğacak mı buyurdu? Hazreti Mehdi çıkacak mı buyurdu? İsa aleyhisselam inecek mi buyurdu? Efendim... ...yecüc mevcut çıkacak mı buyurdu? Efendim... Duman kaplayacak mı buyurdu? Efendim Aden'den bir ateş çıkacak mı buyurdu? Artık okuyacağız esas bundan sonra okuyacağız. Daha yeni başladık. Bunda olacaklara daha yeni başlayacağız. O konuya başlamadık. Ne buyurduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün haberleri nedir? Haktır ve gerçektir diyor. Bunu zaten iman şartlarında da bulabilir miyiz? Hangi maddeye geliyor? Ve kütübihi ve rusulihi. Ve demek ne demektir? Peygamberlerine inandım demek. Şimdi sen ben peygambere inandım ama şu sözüne inanmadım diyerekten peygamberlere inanmış oluyor musun? Olur mu böyle bir şey? Peki öbürü konuşalım. Ben peygamberin sadece getirdiği Kur'an'a inandım, söylediği hadislere inanmıyorum dersen peygambere inanmış olur musun? O zaman sadece Kur'an'ı getirmekle görevli ol, olduysa... Başka bir vazifesi yoksa o kadar hadislerle, hikmetlerle, sünnetlerle. E Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu? Ve yuallimumul kitabe vel hikmete. allah Teala sadece kitap öğretir buyurmuyor ki. Peygamberini anlatırken kandil gecesi burada konuştuk. Mevlüt kandilinde yakında geçti. Kitap öğrettikten sonra ne buyurdu? Hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Fıkıhtır, sünnettir, helaldir, haramdır. Madem sırf Kur'an'ı öğretiyor Sadece Kur'an vahidir, Sadece Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu Kur'an'a inanırım Dediğin zaman Yine Kur'an'ın ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretme görevi olduğu Ve öğretme vasfını taşıdığı Hikmeti ne yaptın? İnkar ettin Hikmeti inkar ettin Hikmet nedir? Sünnettir Sünnet nedir? Hadis-i şeriflerdir Zaten fıkıhta nereden çıkıyor? Ayetten hadisten çıkıyor. Kafadan kimse bir fıkhı meselesi çıkaramaz. Neticede bunlar çelişki değil midir? Peygamber'e inandım diyenin bir hadisi inkar etmesi peygamberi inkar değil midir? Evet. Nerede kaldı ki? Tabi hadisi şerifin kaynağını araştırmak ve bu hadis şerif sabit midir, sahih midir, derecesi nedir? Bunu araştırmak uygundur. Buna kimse efendim olmaz demiyor. Ama... Kaynaklar meydandayken Bu kadar kaynaklar var iken Bu kaynakları tezif etmek Efendim tekzip etmek İmam Bukhari İmam Bukhari'nin yazdığı bir hadis-i şerif Müslüm'ün yazdığı veya sadece Bukhari Müslüm değil Onlardan sonra da gelen tabakalar var Ta 400 senesine 500 senesine kadar gelen var işi var Taa Beyhekî 400'lü Mesela Bu büyük muhaddis Beyhekî dediğin zaman da orada duracak Tabarani var Tabarani dediğin zaman orada duracaksın Bunlar da aşağı mıdır İmam Bukhari'den yani? Bu muhaddisler Bunlar Sen şimdi Bu hadis yoktur Dediğin zaman Kim inkar ediyorsun? O Beyekî veya buhari veya kim Onu var diye yazdıysa Ona diyorsun ki yalancısın Dur. O hadisi o kimden almış? Şu zattan O kimden almış? Şu zattan Onların hepsi o isim listesini veriyor mu? veriyor aç Bukhari'ye kaç liste var arada görürsün bu listenin tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bunu duyduk derken yalan söylüyorlar ve peygambere iftira etmişlerdir demeye eşit değil mi? Eşit. eşit yalan söylüyorlar ve iftira attılar peygambere diyorsun peki yani senin gibi benim gibi bugünkü güvensiz ortamda böyle bir toplumda yetişen insana inanacağım da o zamanki kadar sağlam, sadakatli, emanetli, vefalı, efendim şahitli, ispatlı bir vakit namazı cemaati kaçıranın rivayetini almadıkları, atı kandıranı bile adamı kandırır diye hadisine kabul etmedikleri dönemin adamlarına inanmayacağım. Senin neyine inanacağım sen buna yok diyorsun da? Senin duvara dayanarak konuştuğuna mı inanacağım adam kırk tane raviye dayanarak konuşuyor? Neticede burası çok önemli bir çiban. Günümüzün en mühim meselesi... Bu... Hep eşeleme deşeleme... Hadisleri inkara... Hadisleri inkar nereye götürüyor? Mezepleri inkara... Tarikatleri inkara... İnkar inkar inkar... Sermayeleri inkar... Çünkü bunlar devre dışı kaldığı zaman sırf ne kalıyor? Mücerred Kur'an kalıyor. Mücerret Kur'an kaldığı zaman... Kur'an-ı Kerim'in manalarını ne yapabilirsin istediğin gibi... Yo, tefsir olarak yorumlaya bilirsin yorumladığın zamanda ne olur? İşte bu tahrif olur. <gülüyor> Bak bir salat kelimesine mana veriyor mealler. Biz şimdi meal hazırlıyoruz size inşallah. Bir meal ki göreceksiniz. Öbürlerinden de kıyas yapacaksınız. Siz kendiniz farkını fark edeceksiniz. Adam meal yapıyor. Salat, namaz o ne diyor? Dua ne demek bu? İşte beş vakit namaza lüzum yok demek e, dua manası veriyor ondan sonra da ne diyor bak ne kadar çelişkiye düşüyor ve la cünüben illa abiri sebilin ayette de dua manası la tekrabussalata orada ne diyor cünübken duaya yaklaşmayın diyor bak çelişkiye şimdi halbuki cünübken dua yapılabilir mi <gülüyor> yapılır ve serseri işte böyle çuvallarsın öyle gittin bir lugata baktın oradan onu yakıştırdın takıştırdın efendim uydurdu. Neler, neler, neler? Şimdi ne demek istiyorum? Demek istediğim efendim dindeki yenilik inanç bakımından olursa mazereti yok Allah muhafaza tevbesi de yok gibi. Neden tevbesi yok gibi? Kendini doğru yolda zannettiği için tevbeye lüzum görmüyor. Burası tehlikeli. Çünkü ee, ne buyruluyor hadis-i şerifte, bidat, Allah bidat sahibinin tevbesini kabul etmez. Adam bu sefer diyor ki ya bu nasıl hadis-i şeriftir? La akbelullahü sahibi bidatın sarfen ve neflen farzının hafilesini işte kabul etmez. Acayip hadis-i şerifler var. E adam diyor ki hoca bende bu tezattır. Niçin tezattır? Yahu diyor şirkten dönse adam 90 yıllık kaşerlenmiş kavur Müslüman olsa kabul müdür? E kabuldür. E bu nasıl hadistir ki diyor. Bidat sahibinin tevbesi kabul olmaz. İşte onu sen anlamadığından tezat oluyor. Halbuki ne demek istiyor? Kafir adam yanlış olduğunu anlarsa imana gele. Bilir. Günahkar adam içkiyi, kumarı, zinayı, faizi haram olduğunu bilerek yapan bir adam. Pişmanlık duyan bir adam yarın ona tevbe nasip ola. Bilir. Çünkü zaten onu helal görmüyor ve zaten eziklik çekiyor. Ama bir adam... Ehli sünnet dışı sabık bir itikada saplandığı zaman kendisini ne zannediyor? Hidayette. Öbürlerine ne zannediyor? Dalalette. Neticede adam kendini doğru sanarken tövbesi umulur mu? Hah! İşte tehlike burada. Fitat sahibi demenin manası bu. Onun İslam reformist bir insana hürmet ve tazim eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur diyor. Çünkü bu adam İtikat sapığıdır. İnancında yenilik var, inancında sapıklık var. Büyük tehlike arz ediyor. Buna hürmet eden, tazim eden insanlara bu da doğrudur mesajı veriyor ve bütün insanlar buna kanma tehlikesi geçiriyor. Onun için evvela itikat bidatlarına dikkat edeceğiz. Kıyamet kopmadan olacak. Olmaz olur mu? Bütün 72'nin hepsi çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. 72'de bir eksik var mı? Yok. Şehristani El-Milel ve Nihal ismi eserinde daha birçok alim bu hususta eser yazmıştır. Bütün bu eserlerde ne vardır? 72'nin sayarak isminin tespiti vardır. İmam Abdülkadir Geylen gunyesinde El-Gunye'yi aç 72'yi bulursun. 72'nin de kısımları vardır. Onları da yazar. Her bir kısmın içinde ne verir? Bu da 5'e ayrılır. Bu da 10'a ayrılır. Bu da 20'ye ayrılır. Sübül, yollar yollar yollar her yolun başında bir şeytan bana gel bana gel bana gel ne yapacak milletin kafası karıştı ya ne yapacak hak bir tane ondan ayrılmayacak Allah'ım işte Allah o feraseti versin o zekayı versin sizlere inşallah sizler akıllı insanlarsınız pek dünya işinde pek kaptırmıyorsunuz parayı karı zararı da iyi biliyorsunuz tabi en safı bile bu milletin değil mi? En safı bir iş yapar. Alman, İngiliz hayran kalır böyle. En safına ne uyanık millettir Türk milleti değil mi? Efendim hakikaten ama itikata geldi mi? He? Bir de baktım bir sapının peşine. Hepsi birden gidiyor. Allah Allah. Yani bu nedendir biliyor musunuz? Şu dünya işine alacağı vereceği kara zarara verilen dikkat ve değerin bir yarısı, çeyreği, zerresi bile ya ben neye inanıyorum, nasıl inanıyorum, nasıl inanmalıyım acaba meselesine bir önem verilse bu sapıklıkları insan anlayacak akla sahiptir. Allah o aklı sever vermiştir. Hoca değilsiniz ama hocaların yazdığını da okuyabiliyorsunuz canım. Yazılanlar arasında da dengeyi kura. Bilirsiniz o kadar aklınız yok mu sizin? Şimdi... Bu itikad bidatındaki bir misal nedir? Diyorum size. Mesela hadis-i şeriflerin inkarıdır. Hadis-i şerifleri inkar eden insan ehl sünnetten çıkar. Ancak şimdi bir diyelim rivayet vardır. Bu rivayette diyor ki mesela işte efendim misal veriyorum. Çörek ölümden başka her derde Devadır. El habbetü sevda şifam min küllüde aile seyyam. Ölüm hariç, çörek otu her derde devadır. Bu hadis nerededir kaynağı? Buhari'dedir. Buna inanmak lazım mı? Lazım. Ha şimdi, fakat bir insan de ki, yani bu acaba falan... Hani buna hemen sen dinden çıktın, imandan çıktın, ehli sünnetten çıktın denir mi? Denmez. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından kendi duyup da inanmıyorum deseydi, dinden imandan da çıkardı. Ama ve lakin işte arada dediğim gibi kaynaklar şunlar bunlar meselesinden... Tabi oraya da e, bir tekzip bir inkar İmam Bukhari'ye iftira falan yapmaksızın... Burada bir duraklama geçirse biz buna demeyiz ki eli sünnetten ne yaptı bu adam? Çıktı. Ve lakin yanlışta mıdır? Yanlıştadır. Çok büyük yanlıştadır. Bırak Bukhari'de... Efendim derecesi en zayıf kitap... Mesela bir hacimat bahsinde bir hadis-i şerifte geçiyor ki... Çarşamba günü bir saat vardır... Kan aldırırken o saate çatarsanız kanınız durmaz. Ve ölüm tehlikesi geçirirsiniz. Bu hadis-i şerifin kaynak ve senet olarak mertebesi öbürlerine göre aşağıdadır. Aşağı zayıf diyoruz ona. Ve lakin işte alimlerden birisi de bunun kaynağını efendim zayıf bularak çarşamba günü kan aldırır. Ve o saate denk geldi her, her dakika değil. Bir ana rastlar diyor işte o anı ne bileceğin? O ana rastlayaraktan kanı durmaz. Ve kanı durdurulamaz, az daha ölecek hale gelir. Ve neticede zor şer, evem kan durdurulur. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelir. Sen duymadın mı ki, çarşamba gününde bir saat var, onda kan aldıranın başına bu gelir. Benden bu hadisi duymadın mı diye o alime sitem eder. O alim cevaben der ki, ya Resulullah duydum ama bu hadis-i şerifin senedi olarak öbürleri kadar kuvvetli bir senede dayanmadığından... Biraz gevşekten aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurur ki Ne olursa olsun sana benden ulaşan bir haber hakkında ihtiyatlı davranmalı değil miydin? Çok büyük bir ölçü. Sana benden ulaşıyor. Benden böyle bir rivayet geliyor. Ne olursa olsun ihtiyatlı davranmalı değil miydin? Neticede Efendim Bu bir yönü. Öteki yön nedir? Bazı meselelerde ne vardır? Tevatür vardır. Tevatür ne demektir? Manen birbirinin rivayetlerin manen birbirini ne yapması demektir? Desteklemek demektir. Yani akaidde biz buna nasıl tarif ediyor akaidde? Haberi mütevatir dediğimiz konuya ve öyle haberu sehabitu ale el sinatiqumin laütu Ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok yaygın ve değişik coğrafyalarda yaşayan bütün insanların bir konuda söz birliği yapması. Çünkü iki kişi olur ikisi de birbirinin arkadaşı olur. Derciği bu uydurdu, bu da ona uydu. Bu tamam. Ama efendim Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Medine'de, Mekke'de bu kadar alim. Bunların hepsi evet ona oradan, ona öbüründen, ona öbüründen gelen rivayetlerle bu konu tescil edilmiştir. Böyle bir habere ne diyoruz? Haberi mütevatır diyoruz. Lafzan mütevatir olur. Aynı lafızın Resulullah'tan duymaları şartı gelir. Sallallahu anh, a'mal bin niyat. Ameller neye göredir? Niyetlere göredir. Bu hadis nedir? Mütevatırdır. Nasıl bir mütevatırdır bu? Lafzan mütevatır. Ne demek lafzan? Yani bu lafızla o sahabede öbürü de öbürü de Kaç tane sahabeden gelmişse hepsi aynı lafızla ifade yapmıştır. Dolayısıyla bu lafzı da sabit olduğundan bir insanın böyle bir haberi mütevateri hadisi mütevateri inkar etmesi aynı Kur'an'ı inkar etmek gibi onu ne yapar? Kafir eder mi? Eder. Ha elhamdülillah rabbil alemin inkar ettin. Ha innemel amal bin niyatı inkar ettin. Çünkü innemel amal bin niyat kimin sözüdür? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil Alem'in kimin sözüdür? Allahu Teala'nın. Elhamdülillah Rabbil Alem'ini bize kim getirdi? Muhammed Mustafa. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil Alem'inin e Allah buyurdu dediğinde sadıksa. Biz onu o sözünde doğruladıysak ameller niyetlere göredir. Sözünde de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır ve doğrudur ve dürüsttür. Dolayısıyla buradaki haberi doğrudur. Buradaki haberine soru işareti de dediğin zaman Allah'a da inkar ettin. Peygamberi de inkar ettin. Men yuttan rasul ve gadit ta'allah Rasul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş sırrını terk ettin. Atıullah atı rasul Allah'a itaat edeyim derken peygambere itaatı terk ettin. Dolayısıyla zincirleme trafik kazasıyla Cehennemi boyladın. Cehennemi boyladın. Sana artık yapacak bir şey yok. Allah hidayet versin. Amin. Şimdi. Bu lafzan mütevatir. Bir de manem mütevatir var. Lafzan mütevatir kaç tane var? Çok az var. Yani aynı lafız harfine nokta Kur'an gibi. Kur'an-ı Kerim nedir? Mütevatir. Ne demek mütevatir? Rasulullah sellem zamanında Fatiha nasıl okunuyorsa şimdi aynı okunuyor mu? Dünyanın her yerinde aynı mı? Heh. Kıraat farklılıkları olmakla beraber. Maliki der, meliki der. Bunlar kıraat farklılıklarıdır. Bunlar da Efendimizin okumalarında var. Sallallahu aleyhi ve sellem aynen gelmiştir. Mana aynıdır. Neticede bu lafza mütevatir. Mana mütevatir nedir? Aynı veydi feydi değişir ama mana nereye vurur? Aynı noktaya vurur. Bunun misali olarak size bu yakınlarda çok gündem olan konu nedir? nüzülü Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği veya inmeyeceği tartışmasıdır. Bak bu kitap biz bunu seneler evvel hazırladık. Şimdi bu son zamanlarda kıyamet alametleri çok konuşulurken bunun inkarı çok huku başladı. Bir de misyoner faaliyetidir. Şudur budur kapılmayın kaptırmayın diyerek hadisleri tamamıyla inkara. Hadi bir de diyor ki. Onları diyor misyonerler uydurdu diyor. İmam-ı zamanda zamanında misyoner ne arıyor ya? İmam-ı Buhari'nin kitabına kim soktu bunu ya? Elimizde 200 300 sene evvel basılan kitap var. Baskısı 400 sene evvel zaten ya. Baskısı. Baskısı 600 sene evvel kütüphaneye git. 900 sene evvel yazılan var ya. Yani 400 500 sene evvel baskı yoksa ne var? Yazı var. El yazma fotokopisi Süleymaniye'de duran 900 senelik, 1000 senelik kitap var mı? Ya. Buna hangi misyoner katacak ya? Ahmaklığın bir lüzumu yok. Şimdi bu nüzülümesi, bu size itikattaki bir dattan misal veriyorum, manevi tevatüre misal veriyorum. Şimdi şu kitapta hadis-i şerifler vardır. Kaç tane hadis-i vardır bilmiyorum tabii tam onları numaralanmış mıyım, numaralanmamış mıyım? Velakin bu kitaptaki hadis-i şeriflerin tümü aynı noktaya vuruyor ki lafızlarının farklılıklarıyla beraber manen, mana olarak bu kadar sahabeden gelen hadiste ne buyruluyor? İse aleyhisselam kıyamet kopmadan evvel inecek mi? inecek. Şimdi bu tabi şekilleri farklıdır efendim ama şuraya inecek işte beyaz münareye inecek, işte efendim şunu yapacak, bunu yapacak. Adi Şerifler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Burada ne var? Lafzen tevatür yoksa da manen tevatür var. Şimdi bu kadar sahabenin ve ravinin böyle bir haberi uydurup, yalan üzere birleşip, bize kadar bu yalanın böyle pompalanmasını, akıl mantık alır mı? Almaz. Bu Bukhari'de de var, bu Müslüm'de de var, bu Ebu Davut'ta da var. Bütün kaynaklarda var. Ve bunların hepsinin ravileri var. Bu ravilerin uzantılarından hesaba kattığın zaman binlerce tabi'in, sahabeden sonra tabi'in, tebe tabi'in de bu ravilerin arasındadır. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülemez. Öyleyse bu hadislerin hükmü nedir? Manen mütevadirdir. Bir insan şimdi çıkıp derse ki, Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Halbuki Kur'an'da da var işaretleri. Fakat Kur'an'da böyle bir şey yoktur ve ben buna inanmıyorum derse bu adam ehl Sünnet'ten çıkar mı çıkmaz mı? Niye çıkar? Bak ne dedim demin tek yoldan gelen bir hadisi şerif gibi değildir. Manen tevatüre ulaşmıştır. Manen mütevâtir olan bir konunun inkarı ne yapar adamı? Bu hadisi şerifleri inkar etmiş yapar e hadis-i şeriflerin inkârı insanı eli sünnetten dışarı çıkartmaya yeter ve artar Allah muhafaza buyursun e, onun için şimdi bu konu gibi konularda hassas davranacaksınız efendim bunu bu kitaptan bunun delillerini bulursunuz delil merak edenlere delillerini gözlerine sokarsınız sen bunu yoktur derken kaynak göster Hiçbir kaynak gösterebilir mi sana hadisteki yoktur diye? Gösteremez. Sen vardır derken kaç tane kaynak gösterebilir misin? Al burada gösterirsin. Mesela. E şimdi hala bu hususta inkara kalkışan körü körüne inatçılık yapmış olur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinin etmiş olur. Allah muhafaza buyursun. İşte buna ne derler? İtikatta bid'at. Ne demek itikatta bid'at? Sahabe-i kiram Böyle bir hadisi inkar ederler miydi? Resulullah sellemden duydukları bir şeyi inkar ederler miydi? He? Ne buyurduysa inanırlar mıydı? Hikmetini anlasalar da, anlamasalar da, gayba iman ederlerdi değil mi? Nitekim konuşuyoruz, kıyamet alametlerinden neler anlattı da onlar daha yeni çıkıyor. Onlar o zaman bile buna inanmışlar mıydı? İnanmışlardı. Yok burada bu zamanda böyle bir şey demişler miydi? dememişler şimdi ehl-i sünnet vel cemaat nedir sahabenin ve rasulullahın itikadı demektir şimdi bu hadislerin hepsine sahabe inanmış mıdır inanmıştır sahabe cemaatinin inandığı bir konuya bugün biri kalkıp itiraz ettiği zaman o cemaattan ayrılmış mıdır ayrılmıştır kadayıfın telleri gibi size ayırıyorum böyle anlatıyorum en zor konuları en kolay şekilde amcaca ananızın diliyle anlatıyorum Efendi babamızın tembi öyle. A amcaca konuş derdi. Yani insanların anlayacağı dilden. Öyle bir dilden de konuşabilirim ki burada. Terim ve istilahlara girerim. Hiçbiriniz bir şey anlamazsınız. O zaman da bir şey yarar mı? Yaramaz. Tabii gayemiz nedir sizlerin bir şey anlamasıdır. Onun için biraz halk diline inerek konuşuyorum. İlmi seviyeden inerek konuşuyorum. Bidatlar çıkacak. Şimdi ne anlattım size? İnanç bidatı. Misal verdim. El-Eş'ari mezhebi diyor ki Allah Teala cennette görülecek mi? He? Görülecek. Cennetten görülecek. Peki efendim biz cennette yani. Allah Teala cennette değil. Mekanımız. Biz cennette. Cennette demek ne demek? Biz cennette. Ya yani görenler cennette. Cennette bizim tarafımızdan görülecek. Mutezile mezhebi ne diyor? Görülmeyecek. Al başına belayı e peki ayet var hadis var o da başka bir yorum getiriyor o bir şey bu bir şey mücadele. peki sahabe-i kiram görüleceğine inanıyor muydu inanıyordu bu kadar hadis-i şerif var mı var ne oldu itikatta bidat gördün mü inancına ne girdi bidat girdi şimdi mevlana buyuruyor cennete girsen de diyor beni göremeyeceksin neden ben kulumun zannına göre iş yaparım sen görülmeyeceğime inandın sana nasip yok hadi bakalım buldu belayı şimdi efendim yani hangisini söyleyeceğiz? Hangisini? E müşebbiye mezhebi ehl-i sünneteki sahabe-i diyor Allah'ın misli yok Celle Celal inmez çıkmaz, oturmaz, kalkmaz yemez, içmez öyle mi? E, çıktı bu müşebbiye mezebi onun uzantısı Vahabiler falan e bu müşebbiye mezebi ne diyor? allah Teala arşın üstüne oturdu diyor bacaklarını sarkıttı diyor. Tövbe ya E ne olacak şimdi? Kalktı adam diyor benim indiğim gibi iner diyor benim çıktığım gibi çıkar diyor Müşebbiye mezhebi bak, dinde reform. inanca ne soktu? Halbuki ne diyor? Leşeke misli şey, Allah'ın misli bir şey yoktur diyor. eğer Rahman Ali Arş isteva diyor. Rahman Arşın üstüne istiva etti. İstivanın manası oturdu diyor. Kardeşim istivanın manası oturdu değil, istila etti, hüküm sürdü, hükümran oldu, oturdu manası da var. Var ama bu kadar mananın lügatın içerisinde, burada Murat mana hangisidir acaba geldiğin zaman sen orada oturdu manasını verebilir misin, veremez misin? Niye veremezsin? Başka bir ayetle ne yaptığı için? Çeliştiği için. Leyseke şey, onun gibi bir şey, bir varlık yoktur diyor. Eğer senin gibi oturuyorsa, o zaman ne oldu? Onun misli var oldu. Ve lemmeküllüğü küfüven ehad. Naziri benzeri yok diyor. Benim gibi oturduysa ben ona benzer oldum, o bana benzer oldu. Peki bu ayetleri... Gören ehli sünnet ne yapıyor? İsteva diyor. Allahu Teala bilir. Şekilden münezzehtir. Allah'ın hükümranlığına işarettir. Mevzu bu. Kim diyorsa ki oturdu. E ne diyorsun? Allah göklerde diyor. Haşa. Ya göklerde diyor efendim nasıl göklerde diyorsun? Ve vallahi fis diyor. Göklerde e ve filar yerde de diyor ayette. O zaman ne diyeceksin? Gökte de yerde de tapılandır gökte de yerde de kendisine ibadet yapılandır kendisi ne göktedir Nerededir? gök ne yer ne zaman yaratılmıştır sonradan yaratılmıştır peki gök yer yokken Allah var mıydı vardı neredeydi o zaman arş sonradan mı yaratıldı evet sonradan yaratıldı peki arştan evvel Allah neredeydi ya mekandan münezzedir. sen arşa oturdu şuradadır gökte yer tuttu dediğin zaman ne demiş oluyorsun mekana muhtaçtır demiş oluyorsun. Nasıl ki melekler Mevlane buyuruyor meleklerin yeri neredir? Her yerde var ama ekseriyetle semavattır. Ve meleküle arcaiha <gülüyor> ayet ne diyor? Gökler diyor mahşer kıyamet koptuğu zaman gökler efendim birbirinin üstüne düşüp yarıldığı zaman melekler diyor yerleri kaybolduğu için köşelerine tutunacaklar diyor. İşte melek mekana muhtaçtır. Melek de olsa muhtaçtır. İnsan mekana muhtaçtır. Allah Teala mekana muhtaç değildir. Arç da kürsü de onun tecellikahıdır. Yoksa değer verdiği yerlerdir. İşte Kabe'de orada evidir. Allah Teala oraya bir kere girmiş mi? Eh, Arç da aynıdır. Gökteki makamıdır. Velakin bunlar nazargahtır. Yoksa oralara ihtiyaç arz etmez. Ama ehli sünnet dışı işte bunlar hep nedir? Sahabenin zamanında olmayan inançlardır. Allah oturur demek. Haşa efendim istiva gökte yer tuttu demek, haşa Anlat, anlat, hangi anlatacaksın? Bu, itikat bidatlarıdır. Bir de ne var? Efendim, amel bidatları var. Amel bidatları, inanç bidatından biraz daha nedir? Ehvendir. Niçin? itikat bidatında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Kulluhum fin illa vahideh. Ehli sünnet dışı 72 fırkadan her biri tek tek cehenneme girmeden cennete giremez. Müslüman olarak ölse de. Ve imanını kurtarsa bile cehenneme uğrayacak mı diyor? Uğrayacak diyor. Çünkü hadiste de küllüm dediği için diyor bir tane bile dışarıda kalmaz diyor. Dolayısıyla ehli sünnet dışı insanlardan direkt cennete giden bir tane bile ilaçlık bulunmaz. Ha ama imanı kurtardıysa İtikadının pisliği ve bozukluğu kadar Yanar Ama sonunda imanını kurtardığı için Cennete çıkar Ve lakin ehli sünnet dışı sapıklığa Kaymışsa direkt cennete Girme ihtimali yok çünkü Hadis'te küllühüm diyor Hepsi cehenneme bir uğrayacak diyor Çünkü itikad pisliği ne ateş paklıyor İtikad pisliği ama ateş Ateşle paklamıyor Bak yavurluk başka itikad bozukluğu başka Yavur olursa kafir olursa Onu cehennemde Patlamıyor. Çünkü patlasa o da çıkardı. O ebedi kalıyor. Hiç çıkmıyor. Onun içindir ki efendim itikat atından azami gayretle Allah'a sığınacağız. Celle Celaluhu çoluk çocuğumuzu koruyacağız. Ehli sünnet dışı bir inanca karış kadar karış İmam kıl şa'ra diyor. Kıl kadar ehli sünnet dışında bir inanç taşıyanın kurtuluşu düşünülemez diyor ya. Düşünülemez diyor ya. Yapmayın etmeyin gitmeyin. O bu ne diyormuş önüne gelenin peşine gitmeyin ya. hadis şerifleri inkar edenleri dinlemeyin. Yanlış yanlış yorum katanları dinlemeyin. Bu yenilikçileri reformistleri tabi olmayın. Allah sizi kurtarsın ya. Bu açık oturumlar bu köşe yazarları bunlar katıyorlar karıştırıyorlar. Sizinde ilminiz yok bunları tartacak ölçecek biçecek. Dinleyip kalıyorsunuz ondan sonra. Kafanız karışıyor. Şöyle olacak mı böyle olacak mı? Bir sorular soruyorsunuz benim de Yani size karşı şeyim bozuluyor ya Bir de bakıyorum kaç senelik cemaat Bir soru soruyor Tabi bir yerden zehirlenmiş Cık, Allah Allah diyorum bu adam Bu kadar sene bizim sohbete gelmiş Cık, Bu adam bu soruyu nasıl sorar ya Nasıl sorar İşte böyle sorular karşı. Ondan sonra diyor ki Kendim için değil Ben diyor inanıyorum da Birisinin kafası karıştı onu anlatmak için diyor. Doğru da olabilir fakat bu biraz kıvırma payı geliyor bana. Sana da bir şey karıştı gibi geliyor bana. Anladın mı? Ne yapalım ne edelim? Şu inancımızı doğru düzgün bir iman selametiyle ölelim gidelim ya. İnşallah ben başka bir şey istemiyoruz Allah'tan. Celle Celalu. Ondan sonra geliyoruz. Mesele nedir? Amel bidatlarıdır. Bu amel bidatları tabi bu bunun da çok çeşitleri var. Bunun da çok çeşitleri var. Bunun da konuşulması gereken e, hususları var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor efendim ma am insanların başına gelen her sene bak bu sene illah dedi bidat mutlaka o sene bir bidat çıkarırlar diyor. Her sene bir bidat çıkarırlar ve ma sünneten her sene de bir sünneti öldürürler diyor. Allah Allah. Her sene bir bidat çıkar, bir sünnet ölür. Her sene kıyamete kadar. Görüyor musun? Hatta tuhiyel bid'u ve temutü sünnen. Bidatlar canlanır, sünnetler ölür gider diyor. Ya Bizim zamanımızda olmasın inşallah. Efendim bu hadis-i şerifte. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Aleyküm sünneti ve sünnünüzü'l hulefâ-i râşidîn el-mehiddîn bin benim sünnetim ve dört halifemin sünneti de benim yolumdur bunlardan ayrılmayın ''temessekû aleyhâ'' bunlara sımsıkı tutunun ''temessekû bihâ'' bunlara yapışın ''ve addû aleyhâ bin Nevaciz. elinizle sıkı tutmaya da efendim güvenmeyin belki birisi böyle bir sert vurur elinizden Çıkma tehlikesi yaşanır. Azu dişlerinizi takın diyor. Sünnetleri bir ısırın diyor. Bu bu tabire dikkat etmek lazım. Kopmamak için. E artık sadece eline beline dolayıp da değil yani dişini bile geçir diyor ona. Ve yakum ve muhdesatü'l umur <gülüyor> sonradan çıkma reform ve yanlış işlerden sakının. Fe inne kullu muhdetin bid'a. Sonradan çıkan her şey bid'attır. Ve <gülüyor> kullu bid'atin dalal. Ama din bakımından dedimse değil mi? Dini konuda her bidat sapıklıktır. Ökulda balalı filler, her sapıklığın sonu ateştedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Hangi bir millet efendim, ma kavun, Hangi bir topluluk dinle konusunda bir reform, bir yenilik getirir, sünnetimi bırakırsa illa Allahu min sünani misla. O çıkarttıkları bid'at kadar sünneti Allah çeker alır, kıyamete kadar o sünneti bir daha onlara geri vermez diyor. Tehlikeye bak, tehdide bak, böyle bir dakikalık bırakayım, biraz terk edeyim, sonra yine gelirim. Bu da olmaz. Çünkü bir sünnet öldürüldü mü bir daha kıyamete kadar diyor o sünneti Allah onlara nasip etmez diyor. Onun için efendim bu sünnetleri e, ihmal etmemek ve amel bid'atlarından da Sakınmak lazım. Tabi burada bazı alimler Bidat-ı Hasene Bidat-ı Değil mi? Güzel Bidat var Kötü Bidat var. İmam Rabbani diyor ki Bana göre diyor Bidat'ın güzeli Olmaz diyor. Ben hiç gibi Bunda bir nurmur görmüyorum diyor. Bidat'ın tümünü Karanlık görüyorum diyor. Ancak Alimler, şeyhlerin bazıları Bazı meselelere Bidat-ı Hasene Demişler. Velakin Şimdi mesela diyor Resulullah zamanında minare var mıydı? Yoktu. O zaman minare bidatı. O zaman diyor ki minare bidatı hasenedir. Resulullah zamanında tesbih var mıydı? Tesbih? Yoktu. O zaman diyor tesbih bidatı hasenedir. Efendim diyorum medrese var mıydı? Caminin kenarında Fatih medreseleri gibi? Yoktu. O zaman diyor bu diyor bidatı hasenedir. ...buna benzer sayıyor sayıyor sayıyor... ...şimdi... ...İmam Rabbani Hazretleri bidatın hasenesi güzeli olmaz deyince... ...bazıları zannediyorlar ki... ...bunu da İmam Rabbani Hazretleri ne yapıyor bunları... ...inkar ediyor halbuki inkar etmiyor... ...o meseleyi iyi düşündüğün zaman... ...onların bidat olmadığı... ...anlaşılıyor çünkü neden... İlla aynı uygulamanın... ...tıpkısının aynısı gerekmez... ...aslı esası bulunduğu zaman... ...onun devamı da ne olur... Sünnete uygun olur. Mesela ezan okunurken Hz. Bilal nereye çıkartıyordu? Yukarı. O yukarıdan çıkmasının içindi, Sesin ulaşması içindi. Peki bu gayeye hizmetle o gün en fazla bina o kadar yükseği buldu da çıktı. Daha fazla daha fazla daha fazla en yüksek olsaydı en yükseğe çıktı oku der miydi demez miydi? burada bu belli bir şekilde yüksel çıkması ulaştırmak içindir. Bu ulaşım için de minare yapılması da uygundur. El alemin duvarına her dakika sokakta çıkılmaz ya. Yani. He bu caminin yanına minare yapılmış. Buna bidat denir mi şimdi? Şimdi efendim, tespit. Tesbih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının yanına girdiği zaman baktı ki zikir yapıyordu. Neyle sayıyordu onları? Hurma Çekirdekler. Hurmaların çekirdeğini ne yapmış? Sayı için koymuştu. Her biri okuduğunda adedi muhafaza için sayıyla bir hurma çekirdeğini bu tarafa koyuyor. Resulullah Aleyhisselam ne bu hurma çekirdekleri at bunları dedi mi? Demedi. Ne yaptı? Zikir aleti olarak sen bu çekirdeklerle sayı muhafaza ediyorsun. Kaç okuduğunu öğrenmek için kullanıyorsun. Neticesinde bunun sünnette yeri oldu mu? Oldu. Peki sen hurma çekirdi, yerdeydi de ne yaptın? Şimdi Mekke'de Medine'de hurma çekirdeğinden tesbih var mı? Var. Biz alıyorduk. Efendim neticede sen hurma ne bir ipe dizdin. Yerlerde sürünmesin veyahut ayak mayak vurulmasın. Zikir aletidir diye kaldırdın biraz yukarıda. Ondan sayıyı muhafaza ediyorsun. Buna bitat diyenin aklı var mı? Yok. Mantıksız. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bunu gördü. Bir şey demedi. E şimdi daha geçen gün dedim size ki Eti yerken bir kürdan gibi bir şey kesip batırması bile çatalanı oldu. Delil oldu. Yani bir aslı var, bir esası var. Bir aslı esası olan şeye kalkıp da bir dahadır eshab Sofe, Sofya Mescid-i Nebevi'nin kenarında oturuyorlar mıydı? Orada ders okuyorlar mıydı? Okuyorlardı. E tabii o günkü imkanı oydu Eshab-ı caminin kenarında medreseyi kurmuşlardı. E sonra da ki talebe arttı. Camide devamlı yatılacak hal yok. Neticede? gusül icap eder, abdestsiz olabilir. İnsan camide bunu korumak zor olur. Caminin etrafına bir medrese yapılması sünnete uygun oldu mu? Oldu tabi. Sahabenin zamanında hesabı sohbet medreseyi başlatan onlar caminin kenarında. Anladınız mı şimdi? Böyle şeylere bidat denir mi? Denmez. Ancak Neurabbane Hazretleri'nin itiraz ettiği şu mesele. Diyor ki, ölüyü kefenlerken Kaç kat kefen kullanacağım meselesinde değil mi efendim? Üç olacak. Kadına dört, erkeğe üç diyelim kefen leme sayısında. Şimdi bazıları buraya ne eklemişler? Ölünün kafasına sarık sarıyor. Şimdi ölünün başına sarıklanınca İmam Rabbani diyor ki bu diyor bidattır. E biri kalkıyor diyor ki bu diyor bidat senedir. Ya diyor bu bidat ahsene niye olsun? Yani Resulullah sana o zamanında böyle bir tatbikat var mı? Yok. Buna bir delil var mı? Yok. Bir örnek var mı? Yok. Yani hiçbir asla değil Niye sarık sarıyorsun ölünün kafasına diyor. Şimdi diyor kefen kaç kat olacak? Üç. Sarığı ekledim mi kaç oldu? Dört. Yani sayı olarak üçken kaça çıktı? Dört. Peki sünnet neydi? Üç. Bir fazla yaptın mı sünnete ne yaptın? İlave. İlave ne yaptı? Üçü bozdu. E, onu kaldırdın diyor İşte Bak bidat ne yaptı sünneti? kaldırdı diyor. Neticede buna bir veriyor. Ondan sonra Efendim, sarık, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarık sarar mıydı? Sarar. Sünneti. Bazı kere bu bizim gibi arkadan sarkıtmazdı. Bazı kere sarkıtmazdı aynı bizim gibi. Bazı kere de sarkıtır mıydı? Sarkıtırdı. Şimdi sarkıttığı zaman neredesinde sarkıtırdı? İki omuzun tam Ortasından sarkıtırdı. Şimdi bazı alimler diyorlar ki evetim, sol taraftan sarkıtmak bir tattı hasenedir, güzel bir tattır. Yani Ma'arop mazeri buyuruyor ki şimdi bunun güzel olacak ne tarafı var? Sana demişler iki kürek, iki omuzun küreğin kemiğinin ortası. Bunu sola kaydırdığın zaman buna ne gibi bir delil bulacaksın yani ortada değil de solda bunu Rasulullah yapmadığı bir şeye neye göre buna bir hasene diyeceksin? Anladınız mı? En mühim mesele namazın niyeti. E şimdi imamlar bile ne yapıyor? Neveytü neve Neveytü enusalliye Arapça. Türkçesi neyse niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için. Namazın niyetinde bazı alimler diyorlar ki dille de yapmak nedir? Bir daha daha sen ediyor. Halbuki niyetin yeri neresidir? Kalptir. Bir insanın kasıt ve kararı nerede bulunur? Dilinde mi? Kalbinde mi? kalbinde. O halde niyetin kalpten yapılması, niyetin mahallenin kalp olduğu kesin midir? Kesinir. Hiçbir alim bunda irtilaf etmez. Bir insan şimdi kılacağı yatsı namazına nereden niyet etmesi lazım? Evvela kalp. Kalp olmadığı zaman da olur mu? Olmaz. Peki dil buna katılsın mı? Katılmasın mı meselesinde? Buyurur ki ne Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabeden ne sağlam rivayet ne zayıf rivayet diyor bak zayıf rivayet bile olsa ben kabul ediyorum diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri getirir zayıf rivayette bile namaza dururken neveydü'e nusalliye diye ağızlarından niyet yaptıkları hiç rastlanmamıştır ne yaparlardı diyor oturuyoruz ya böyle burada konuşuyoruz hemen diyor kalktıkları gibi hemen Allah akber niye? çünkü niyet nerededir? hapdedir Adam şimdi yoldan gelirken yatsının farzına niyetle geliyor. O adam gelir gelmez burada rekat kaçacak. Hemen koşup da hiç dil ile lüzum yok. Kalbinde zaten yatsının farzına niyetle geldi. Allah ım. Tamam Sünnet budur. Şimdi bazıları dediler ki dilini de katarsa güzel bidat olur. Ya İman Hıbı diyor ki her bidat bir sünnet kaldırır. Bu bidat farzı da kaldırır diyor. Dikkat! Cami imamlarının çoğu bu durumda. Niye diyor farzı kaldırır? Çünkü diyor dili diyor otomatiğe bağlar. Kalbi de kafası havada olur. Ağzından çıkanı dili duymaz. Yatsı diye ikindi der ağzından diyor. Oluyor mu böyle şey? Bir de bakın adam öğle namazı ikindi namazı yatsı namazı böyle üç tane sayanı gördüm ha kafası şaşırttı. Asker <gülüyor> kardeşim ha orada dilini tutsa da kalbe işi havale etse kalp o zaman ne diyecek? Şşt, Dur bak ne oldu? Hangi namaz? Kalp hemen kendine gel. Ha öyle mi? Tamam. Filorazan yanıyor diye sabah zannetme yani. Güneş doğmamış kardeşim. Şimdi efendim orada hemen kalp ne yapar kendini? Hizaya çeker. Kalpten yaptığın zaman niyeti yanılma payı var mı? Yok. Dili de kattığın zaman yanılma payı çok. Çünkü adam kalbim hazır mı? O vakti buldun mu? bu 13 düşünmez. Dil alışkanlığı. Niye dedim ya? Bir de baktın öğlen yeni ikindi dedi. E gitti. Ne olacak şimdi? Onun için İmam Rabbani Kuzesur'u buyuruyor ki, çokları kalbe niyeti getirmeden, dille yetiniyorlar. Namazın farzlarından biri olan, namazın farzlarından biri nedir? Niyettir. Bu niyetinde nereden yapılması farzdır? Kalpten. Dil buna katılsın mı katılmasın mı meselesinde, çoğu kere dil kalbin işini engeller ve kalbin o akdini, kastını hiç itibara almadan kendi pat diye bir şey atlayabilir dilden. Onun için farz, ihmale gelebilir. Dolayısıyla namaz da bozula. Bilir, bir insan e, diliyle ölen dese o namaz ne olur? İkindi niyetine kılarsa? Olur mu? Onun için kalbe muracat lazım, niyetin mahalli kalptir. Neticede ne demek lazım? Pidatlara baktığın zaman sünnette temeli olmayan, Sünnete aslı dayanmayan bidatların hepsi bir sünneti mutlaka kaldırır. Ve efendim bize düşen sünnetlere dişlerimizle sarılmaktır, yapışmaktır. Bidatları terk etmektir, öldürmektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tembihlerine önem vermektir. Ve hem inanç bidatından hem amel bidatından mümkün olduğu kadar kendimizi arındırmaktır çoluk çocuğumuzu toplumumuzu kurtarmaktır ve böylece tabi ahir zaman alametlerinden kıyamet alametlerinden biri iki kötü alametlerdendir değil mi neyse i̇şte bazı alametler kötü değil işte sayıyoruz bazı binalar çoğalacak e ne olacak binalar mecburen çoğaldı nüfus çoğaldı ama bu alamet iyi bir alamet değildir çünkü Resulullah sallallahu yolu terk edilmiştir yerine uydurma şeyler ihdas edilmiştir ve bugün de maalesef efendim incelendiği zaman hayatımızda üstümüzden başımızdan tut o kadar bid'at hayatımıza yer etmiştir ki birçok sünnetin yerini bid'at almıştır sünnet yapan yadırganmaya başlanmıştır bid'at yapan hoş karşılanmaya başlanmıştır zaman öyle zamandır değil mi ben? zaman öyle zamandır şimdi adam sarık sarana ne bakıyor Yan bakıyor değil mi? Sarık sarana yan bakıyor. Camide, cemaat içinde adam diyor bir sarık sardım diyor. Kaşarlanmış bir cemaat geldi diyor eskilerden. Adam dedi ki ne fitne çıkarıyorsun sen bu camide? Allah Allah. Ya camide sarık sarmış camide sünnet diye cemaat ne diyor? Sen fitnecisin diyor. Çünkü onlar sünneti öldürmeye o kadar alışmış ki efendim bir sünnet yapana kalkıp hücum ediyor. Onun için İmam-ı Rabbani kudüs buyuruyor ki Hazreti Mehdi geldiği zaman Medine'nin en büyük alimi Belki de Ravza'nın imamı Bu Vahabiler böyle devam ederse inşallah etmez. Hazreti Mehdi'ye kadar çoktan temizlenirler inşallah ama Şu durumda Vahabiler gidiyor kadroda. Bu Medine'nin en büyük alimi diyor. Hazreti Mehdi için ne diyecek? Hazreti Mehdi müceddittir aynı zamanda sünnetleri Canlandıracak bidatları Öldürecek. Adam diyor ki inna adarrajulurri durafahdi inna wajalete milletine. Aman dikkat edin diyecek bu Mehdi denen adama dinimizi elden çıkartmak istiyor. Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşatacak, o zaman da onlar o kadar Bidata alışmış ki Mehdi'nin sünneti ihya mesela harekatına ne diyecek? Dinimiz elden gidiyor. Bu adam dini kaldıracak diye o alim Medine'de de kışkırtma yapacak. Hazreti Mehdi de onun kellesini koparacak diyor. Mektubatta bu geçiyor yani. Onun üçündür ki hakikaten bu durumun oraya gittiği gösteriyor ortada. Sarık sarana ne yapıyorsun denecek duruma başladı. Neticede sünnetler o kadar terk edilecek ki sünnet yapayım diyen adama yani bu adam dinden çıktı veya da dinimizi mi değiştireceksiniz? Çünkü adamın dini hurafe olmuş. Adamın dini bidat olmuş. Dini uydurma olmuş. Allah ve gelen tertemiz dini bozmuşlar. Allah bizim zamanımızda bozulmasından muhafaza buyursun. Amin. Ve bizi ihyasına vesile eylesin. Amin. O ihyasına çalışan mücedditlere hayırlı cemaat eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimize layık mürid eylesin. Amin. Onun gibi dünyanın neresinde? Tabii dereceleri farklı olabilir. Sünnet-i seniyi yaşatmaya çalışanlara Allah muvaffak eylesin. Cemaatlarını artırsın. Amin. Evet. Amin diye dua ediyoruz. Başka bir çaremiz yok. Efendim diyor peygamberimiz teravi cemaatla hiç kıldırmamıştır. Yanlış. Üç gece kendisi kıldırdı. Sonra Hz. Ömer Efendimiz cemaatla kıldırmaya başladı ama asıl tatbikatını kim yaptı? Rasulullah evet. evet. Hiç Resulullah yapmasaydı, Hz. Ömer başlatsaydı yine sünnet olur muydu? Olur. Çünkü hadis-i şerif ne diyor? Benim sünnetim ve dört halifemin sünneti benim sünnetimle eşittir diyor. Ha, kaldı ki kainatın efendisi de bunu Tatbik kendisi de etmiştir Efendim, Bunu böyle zaten size kaç kere anlattım Ya Rabbi, bölünmekten muhafaza eyle İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle Ya Rabbi İslam ülkelerini işgale çalışan kafirlere fırsat verme Müslümanları uyandırı eli sünnet dairesinde cem eyle İç ve dış düşmanların şerinden emin eyle Ya Rabbel Alemin Amin diyenlerine nar cahimden azad eyle, dualarımızı fazl-i keremle kabule kareyn eyle. Amin, amin. Bu hurmet ve yasinu selamun uleyel mursalin velhamdülüke ya Rabbel alemin. İlâ şerefün nebî valî ve ashabim meşâhîn hâkâhî ve vüylâ ar-ı efendi ve bâhâz. Ve emvâtin müslîmün ve emvâtin cemvâtin el-fâtiha.